<تصفيق> <تصفيق> <أبد> <أبد> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه أجمعين أما بعد değerli kardeşlerim bugün Allah nasip ederse Kitabı Tevhid şerhimize devam ediyoruz. Bugün kalmış olduğumuz bölümün adı babu kavli Allahummaghfirli in şi'te. Babu kavli Allahummaghfirli in şi'te. Sizde de ekranda gördüğünüz gibi Allah'tan ısrarla istenir. Dilersen beni bağışla denmez. Babımız bu bab. Yani Allah'tan ısrarla istenir. Dilersen beni bağışla denmez. Allah izin verirse bu babın üzerinde durmaya çalışacağız değerli kardeşlerim. Hepinizin de iyi bildiği gibi Allah subhanahu ve teala her şeye kadir değerli kardeşlerim. Muvahit bir mümin dua ederken Rabbinin duasına icabet edeceğine emindir. Duada asla şüpheci ve kuşkucu değildir. Allah subhanahu ve teala'nın azametini, kibriyasını rububiyetteki bildiğini bilen bir mümin dua ederken Ya Rabbi dilersen bağışla diye bir kibirli lafız kullanmaz. Çünkü Rabbul Alemin kullarından salih olanların elbette duasına icabet edendir. Böyle bir lafız, yani dilersen beni bağışla, dilemezsen bağışlama. Sanki burada bir kibir var, büyüklenme var, Rabbimizin azametini, kibriyasını, yüceliğini anlamama vardır. Allah'a karşı kötü bir edepsizlik, ona karşı süvizamla bakma vardır. Dolayısıyla biz Rabbimize dua ederken, ''Ya Rabbi beni bağışla'' diye büyük bir dua yapacağız. Duamızda ısrarcı olacağız. Ve bileceğiz ki Allah için yaptığımız bütün büyük dualar ona ağır gelmeyecektir. Allah bütün dualara icabet edendir. Dualarımız ne kadar büyük olursa olsun o Allah'a ağır gelmeyecektir. Dolayısıyla bizler Allah'a ne yapacağız? Dua yapacağız, duamızda ısrarcı olacağız... Asla ya Rabbi dilersen bağışla. Yani dilemezsen de bağışlama. Böyle bir kibir ifade eden cümleden kendimizi sakındıracağız değerli kardeşlerim. Dolayısıyla bu babda bu noktalara değineceğiz. Yani bu bab bir müminin dua ederken Rabbinin huzurunda adabını, edebini öğretecek. Dua ederken Allah'a nasıl dua etmek gerektiği konusunu öğretecek. Ve bu babın bir alakası var kitabımızda şüphesiz ki. Peki sizce alakası nedir? Babımız neydi kardeşlerim başlığımız? Allah'tan ısrarla istenir, dilersen beni bağışla denmez. Ekranda da görüyorsunuz başlığımızı okuduğumuz zaman tevhidle alakası var. Sizce bu başlığın tevhidle alakası nedir? Bu konuda bazı dostlardan bilgi alalım. Evet vebbi Çok güzel Güzel Yani burada önemli bir noktayı yakaladık Ama daha böyle püf nokta diyelim İstişaret noktası O asıl noktayı yakalamaya çalışalım Allah'ın izniyle Evet Sedat Evet yaklaştık. Evet, Salih. E... <gülüyor> Saadi. Güzel Allah'ın çoktur. Yani ki şey evet, Güzel, güzel başka Fatih. Bir de bir de o evet. Doğru. Ama Çünkü yani bu cümleyi kullanan bir insan hani birine şöyle dese biri birine ya istersen yardım et istersen etme yani sana benim bir ihtiyacım yok ben sana muhtaç değilim ki yani burada Allah'a karşı bir büyüklenme var mı Allah'ın azametini bilmeme kibriyasını kavramama yüceliğini anlamama rububiyetini billemede noksanlık ortaya koyma yok mu hiç Rabbinin azametini, yüceliğini bilen, rububiyetine, uluhiyetine, yüce esme ve sıfatına iman eden bir muvahhid. Ya Rabbi, dilersen bağışla, dilersen de istersen bağışlama. Böyle bir kibir lafız kullanır mı? Bu tevhidin kemaline zıt değil mi? Tevhidi bozmaz mı? Tevhide zarar vermez mi? Tevhid ehli bir mümin. Allah'ın adı anıldığında Rabbinin huzurunda nasıl bir adat ve edep içinde olması gerektiğini düşünmemeli mi? Elbette düşünmeli. O halde dikkat ederseniz o zaman bizim tevhid babıyla alaka, alakası olan nokta neresidir? Allah'ın kibriyasını, azametini bilmediğinden dolayı bu insan böyle bir dua ile tevhidine zarar veriyor. Değil mi? Dilersen bana yardım et, dilersen etme ya Rabbi. Dilersen duama icabet et. Dilersen duama, duama icabet etme ya Rabbi. Sanki Allah subhanahu ve teala'ya muhtaç değil. O Allah'tan müstahini gibi görüyor kendini. Biz onun yeryüzünde kuluyuz, kölesiyiz. Yerlerde ve göklerde her şey Allah'a kulluk ederek gelir. Onun emrine amade olarak gelir. Yeryüzünde Allah'ın emir buyurup da ol demesini isteyip de olmayan bir şey var mıdır? Dolayısıyla tevhide zarar veren bir şekil, böyle bir dua asla doğru değildir kardeşler. Münasebet anladık mı? Yani tevhidle bu başlığın münasebet, münasebetini inşallah anladık. Peki güzel. Şimdi Bukhari ve Müslimin rivayet ettiği bir hadis var. Hepinizin bildiği. Bu hadisi bize bazı dostlar, kardeşler kitaptan inşallah nakled ve Veya ekranda gördüğünüz gibi zaten siz de Bunları bize nakledebilirsiniz. Evet bu hadisi İdris senden alalım. Buhari rivayetinin rivayetle şöyle dediği Sizden biriniz Allah'ım bağışla. Allah'ım bana merhamet et demez. İstediğini istesin. Zira Allah'ı zorlayabilir biri yoktur. Güzel. Başka İbrahim bu Sizden biriniz beni Allah'ım bana İstediğini kesinlikle Zira Evet, ekrandakini net okuyabiliyoruz değil mi kardeşler? Yusuf oradan net okuyabiliyor musun? Güzel. Evet, birkaç kardeşten daha alalım. Evet Eyüp Evet, Allah ve selam, Buhari ve İmam Müslüm'ün sayılarındaki hadisler, Ebu Hureyre radıyallahu anh denir vel de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şerif dediği alır. Sizden biriniz, Allah'ım dilersem bana bağışlar, Allah'ım dilersem bana merhamet et demesin. İstediğini kesinlikle istersin. Zira Allah'ı zorlayabilir biri yoktur. Evet, Allah Rasulü aleyhissalatu vesselam, Buhari ve Müslim'in rivayet etmiş oldukları hadislerinde, bize şöyle buyuruyor kardeşlerim. La yaqul ahadukum sizden biri şöyle demesin. Allahum mağfirli in şi'te. Ya Rabbi dilersen beni affet. Yani böyle bir cümleyi kullanmasın. Allahum erhamni in şi'te. Ve Allah'ım dilersen bana rahmet et. Böyle bir cümleyi de kullanmasın li'azim el mes'alete fe inallaha la mukriha lahu istediğini kesinlikle istesin zira istediği Allah'a zor gelmez ağır gelmez. Hadis Bukhari ve Müslim'in sahih olarak rivayet ettiği bir hadistir. Peki bu hadiste ne anlaşılıyor? Konumuzla ne alakası var? Sizden cevabını alalım. Evet. Başlıkla bu hadisin arasında bir bağ var. Evet. La يَقُلْ اَحَدُكُمْ Allahum اَكْفِرْ لِي اِنْ شِئْتَرْ اللّٰهُمْ اَرْحَمْ لِي Sizden biriniz Allah'ım. Dilersen beni bağışla. Allah'ım dilersem bana merhamet et. Zaten istişaret noktamız burası. Delil noktamız burası. Bu hadisin bu cümlesi bizim üzerinde durmamız gereken noktadır. Böyle bir dua şekli Asla Allah'ın huzurunda edinmemelidir. Çünkü bu Allah'ın azametini, yüceliğini, büyüklüğünü ve rububiyetini hakkıyla kavramamaktan dolayı yapılır. Muvahit bir mümin, kalbinde Rabbini yücelten, büyükleyen, azametine iman eden bir mümin, dua ettiğinde Rabbinin kendisini bağışlayacağına emin olur. Kendi nefsine güvenmez, kendi nefsine itimat etmez, duasında ısrarcı olur. Ya Rabbi beni bağışla der. Rabbinin bağışlayacağı konusunda da şüphe ve kuşku asla taşımaz. Ya Rabbi rahmetini indir der. Tevhidi bozabilecek bir cümle kullanmaz. İstersen rahmet etme. Adeta yani ben senin rahmetine muhtaç değilim demek olur. İstersen beni bağışlama. Ben senin bağışlamana zaten muhtaç değilim demiş olur. Böyle bir cümle bir muvahide yakışmaz. Tevhid ehline asla yakışmaz. Böyle bir cümle cahil bir insandan sadır olur. Tevhidi bilmeyenden sadır olur. Kötü bir insandan, Rabbine nankör olan bir insandan, Rabbinin azametini, yüceliğini, büyüklüğünü bilmeyen, kavramayan insandan sadır olur. Rabbine alakası kopmuş olan bir insandan sadır olur kardeşlerim. Bu yüzden bir mümin böyle bir dua etmemesi gerekiyor. Bakın hadisin devamında... İstediğini kesinlikle istesin. el <gülüyor> meselete, Yani o meseleyi istediğini arzuladığını azmetsin, Mutlaka istesin. Ve onda tereddüt ve şüphe taşımasın. Çünkü Rabbi ona kadir. Rabbimiz duamızı icabet etmeye kadir değil mi Müslüman? Allah aciz mi? Allah zayıf mı? هَا شَرَكَلَّ Allah subhanahu ve teala dualara icabet edendir. Bu yüzden Duaların en büyüğünü yapın ki Allah da duamıza icabet etsin. Küçük dualar yapmayın. Çünkü Rabbimiz büyüktür, azimdir ve Allah kadirdir. Büyük dualarımızı yapın ki o Allah'a ağır gelmediği için icabet edendir. O yüzden aklınızın almadığı, hayallerinizin tasarlayamadığı duaları ben yapmayayım demeyin. Yapın o duanızı. Hani dualarınız büyük olsun. Bazıları diyorlar ya, bazı müfekkirler. Büyük hayallerim var. Bir rüyam var. Bize diyelim büyük bir duamız var. Rabbimiz o duamıza mutlaka icabet edecek. Allah muhlis bir katle dua edenin duasını geri çevirmez. Ama yolunda sadık olacak. Muhlis olacak. Vallahi ve billahi. Arkadaşlar ben sadece hayatımdan örnek veriyorum şahsım. Ben dua ettim de hangi duam benim icabet olmadı bilmiyorum. Bir duam var. Onu da Allah biliyor. İnşallah Allah o duayı da bana icabet ettirir. Ben beni iman etmişim. Hangi duayı yaparsanız yapın emin olun Allah subhanahu ve teala yardımcı olur. Ezan bitsin devam edelim. Kardeşler hazır mıyız? Evet <gülüyor> en son nerede kalmıştık? Evet dualarımız büyük olsun ki Allah subhanahu ve teala o güzel dualarımıza da icabet etsin. Çünkü salih Allah dualarımıza icabet edendir. Allah'a bir ağır dua olabilir mi? Dua Allah'a zor olur mu? Allah bir şeye icabet etmede zorlanır mı? Hanifi kardeşi, lehbi, zorlanır mı? Muhammed zorlanır mı? Bu halde duamızda ne yapacağız? Israrcı, emin olacağız ve asla tededdüt taşımayacağız değerli kardeşlerim. Evet Bülent. Evet. çok güzel çok güzel duada en büyüğünü bir Allah'ın veciyle cenneti isteyin diye bir hadis var ileride önümüzdeki haftalarda göreceğiz bir Müslüm'ün hadisi var bu konuda bir Müslümin hadisi var sahih bir hadis onu da bir dinleyelim hemen bu babı kapatalım evet kardeşler kim okumak ister İbrahim hocam evet, Müslüm'ün rivayet etti hadis Evet. Güzel. Başka? Sedat Hocam? istediği şeyi Çünkü öleceği hiçbir şey Allah'a büyük gelmez. Çok güzel. Bir kişiden alalım. Evet Mustafa kardeş. Duasında arzu edip istediği şeyi büyütsün. Çünkü öleceği hiçbir şey Allah'a büyük gelmez. Vel er Vel yani rabetini, talebini, yani Allah Subhanahu ve Teala'ya yönelik isteğini büyük tutsun diyor Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Feinnallaha la yutaazimuhu şey'un a'taahu. Allah Subhanahu ve Taala vereceği şeyde asla ve asla geri kalmaz ve ona büyük gelmez. Yani o duasını ne kadar büyük yaparsa yapsın, Allah'a asla duasına icabet etmede zorluk görmez. Duası Allah'a zor olmaz, zor gelmez. Allah Resulü diyor. ve yu'azzim râhbete. Râhbetini, talebini, isteğini büyük tutsun. O zaman gelin birkaç kardeşten böyle alalım. En büyük dua nasıl bir dua olmalı sizce? Yani hocam şöyle bir dua yapalım, en büyük dua bence budur. Evet, Eyüp. Allah'ım İslam dinine hakim olasını size gösteriyor. Güzel. Sen böyle bir dua yaptın, evet. Yani sen Allah'tan bağışlanmanı talep ettin, İbrahim. Son nefes Evet. Bu da büyük dualardan güzel, İbrahim. Çok güzel. Başka? Evet, hal İbrahim. Müslümanlara dünya ve ahirete iyiliktir. Güzel. Evet yani dualarımız hep böyle büyük maşallah. Ee, Allah izinleri verirse Rabbim de dualarımıza icabet edecektir. Şimdi yeni bir başlık kardeşler. Kulum, kölem, cariyem dememelidir. Başlığımız kulum, kölem, cariyem dememelidir. Tamam. Başlığımız bu. Peki bu başlığımızın kitab-ı tevhid avakası nedir? Buna değinmeye çalışacağız aslında bir önceki babla birbirine çok yakın bir bab Allah subhanahu ve Taala'nın azametini yücelini, kibriyasını bilen bir mümin kulluğun sadece mikail ona olması gerektiğini bilir biz kimin kuluyuz? Veysel kardeşim Allah'ın yerde ve gökte olup biten her şey kimin kuludur? Kimin kölesidir? Allah'ın biz kimsenin kölesi ve aynı şekilde kulluğunu yapan bir kimse değiliz Dolayısıyla Allah'a kulluk eden müminlerin başkalarına kulluk nispet etmeleri veya birilerinin bu benim kölemdir, bu benim kulumdur demesi asla doğru değildir. Çünkü kölelik ve kulluk makamı kime aittir? Allah subhanahu ve ta'laya isnat edilmelidir. Yani bizim köleliğimiz ve kulluğumuz kimedir? Allahu u ait. Allah'tan başkasına kulluk ve kölelik ifade edilmez. Eğer bir insan derse ki ben finanın kuluyum, finanın kölesiyim veya dese ki birine bu benim kölem, bu benim kulum, bu Allah'a karşı yapılan bir edepsizliktir, ona bir hürmetsizliktir. Çünkü Allah'ı bilen bir müminin böyle bir cümle kullanmaması gerekir. Kölelik ve kulluğu Allah'a isnat etmesi gerekir. O halde başlığımız neydi kardeşler bakın görüyoruz, kulum, kölem, cariyem dememelidir. Çünkü böyle bir cümleyi Allah'a isnat etmek gerekirken kendimize layık gördü. Filan benim kulumdur, kölemdir, cariyemdir. Bu tabir doğru değildir. Caiz değildir. Ama biraz sonra gelecek bazı şartlar var. Bazı yerlerde kullanılmıştır. Onları da açıklamaya çalışacağız. Peki bu konuda bir hadis var. Bu hadisimizi bize bazı kardeşler nakletsinler. Evet Ökkeş? Muharrem Ama bu arada bir önceki babın neden ana başlıklarını son maddelerinin üzerinde durmadık? Yani hiçbirini hatırlatmadınız bana. İsterseniz kısaca hemen oraya maddelere bir dönelim, tamam mı? Evet Salih hemen o maddeleri bize hatırlat, dikkat çekilen konular. İlgili mesele bir, duada istisna yapmanın yasak olması. Evet duada yani dilersen, istersen böyle bir tabir kullanmanın yasak olması. Çünkü bu Allah'ın azametine, yüceliğine asla layık olmayan kötü bir edeple Allah'a yakınlaşmaktır. İki Mustafa Bunun yasaklanması gerektireceğin sebebi. Peki neden yasaklandı? Çünkü Allah'a karşı kötü bir edeptir. Duada Allah'a yakınlaşırken hatalıdır. Hatalı bir yaklaşımdır. Evet. Üç İstediğini kesinlikle istesin emri. Evet. Yani isterken mutlaka istesin. ısrarcı olsun. Allah'ın kendisini icabet edeceğine emin olsun. Bunda şüphe taşımasın. Ebu Bekir? Duada etmiş. Üzerinde durduk. Ne kadar büyük dua olursa Allah da o kadar icabeti ona kolaydır değil mi? Allah için zor bir şey yok. Evet İbrahim? Evet şeyleri bilmek, vereceği hiçbir şeyin gelmeyeceğini bilmenin bir Evet güzel. Bunlar tevhidin gereği. Yani duada Rabbimizin bize icabet edeceğine inanmak tevhidin gereği. Tevhidin kemalıdır. Tevhidin bütünlüğüdür. Tevhidin tamamlanması için böyle bir inancımız olması lazım. Allah duamıza icabet edemez. Veya benim yaptığım büyük bir duayı kaldıramaz diye bir inancımız olursa Allah'ı rububiyetinde hakkıyla tanımamış oluruz. Bunun üzerinde durduk. Şimdi hemen o hadise geldik kardeşlerim. Bukhari ve Müslümin kim nakledecek bize? Evet. Evet Soner. O Bu sahiplerine <gülüyor> gelen yere, yer ayıpler, maklular, salallar, şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz, Rabbini, Efendini, Efendini Rabbine, Efendine affet Ancak şeydir, yahut Mevlam, sahibim, Yine sizden beri Ölem, yariyem ne de demez? Koloniyene derekanlı yardımcım, kız hizmetim ve küçük yardımcım desin. Güzel. Başka hiç okumamış ve okumak isteyen Ökkeş buyur inşallah. Unuttuk seni hakkını helal et. Muhar'a ve Müslim sahillerinde Ebu Kore ile radiyallahu anhadan, yer alan hadiste Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem söyle buyurdu. Rabbini efendini yedir. Rabbine, Efendine abdest aldır demesin. Ancak seyyidim, Efendin yahut Mevlam, sahibi dostum desin. Yine sizden biri, kulum, kölem ve kul cariyem demesin. Bunun yerine delikanlı yardımcım, kız, hizmetci ve küçük yardımcım desin. Güzel. Evet. Ve sahih an Abi Hureyre'ten radiyallahu anhu enne Rasulullah sallallâhu aleyhi ve sellem. Yani Sahih'te, Bukhari ve Müslim'de Ebu Hureyre radıyallahu anhunun yoluyla bir rivayet var kardeşlerim. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Peygamber şöyle buyurdu. لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ أَطْعِمْ رَبَّكَ وَبِّ رَبَّكَ Sizden biriniz şöyle demesin. Yani nasıl demesin? Efendini yedir. Yani Rabbini yedir. Rab kelimesi Efend anlamına geliyor. Rabbini yedir. Yani Rabbine, Efendine abdest aldır demesin. Anlatabildik mi? Yani buradaki Rab aslında hangi anlamdaki Rab? Efendi. Hani insanlar daha önceden efendi olurdu. Onların da köleleri olurdu, cariyeleri olurdu. Yani sizden biri bir köle veya bir cariye böyle demesin. Biri birine şöyle demesin. Rabbini yedir, Rabbine abdest aldır. Böyle bir cümle kullanmasın. Peki ne desin? Şöyle desin. Seyyidi ve Mevla'ya Seyyidim yani efendim Ve Mevla'ya sahibim dostum desin Yani Rab kelimesi yerine ne desin? Seyyid desin Ve Mevla yani sahibim dostum desin diyor hmm. Ve liyakul ahadukum Ve la yakul ahadukum Sizden bir şöyle demesin Abdi ve emeti Abdi ve emeti Kulum ve cariyem de demesin Kulum ve cariyem de demesin Çünkü kul kime isnad edilmeli? Allah Subhanahu ve ya. biz kimin kuluyuz? Allah'ın herhangi bir beşerin kulu değiliz. Ve <gülüyor> yapın şöyle desin: fete'ye ve fetati ve kulami." Bunun yerine "delikanlı yardımcım, kız hizmetçim veya küçük yardımcım" desin. O halde burada hadiste Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bizi bir konuda uyarıyor. Yani kölelik ve kulluk makamının Allah'a ait olduğunu herhangi bir insana, bir beşere bu anlamda Rab denilmemesi, efendi denilmemesi gerektiğini ifade ediyor. Ancak bakın alimler bu hadis etrafında iki tane görüş ortaya koymuştur. Yani bu kulum ve cariyem dememe konusunda, yasaklama konusunda iki görüş var. Birinci görüş Haram diyenler yani bu cümleyi bu kelimeyi kullanmak haramdır diyen alimler ikinci görüş ise bu mekruhtur Çünkü bunun bir delili vardır deyip bunu mekruht görmüş haram statüsünde görmemişlerdir Peki haram diyenler neye göre demişlerdir İşte bu hadise göre Demişlerdir ki bir insanın yani mesela kendi bir hizmetçisine bu benim kulumdur, kölemdir, cariyemdir demesinin bu anlamda layık görmemişler. Bunu haram olarak kabul etmişlerdir. Ama ikinci görüşe göre mekruhtur. Neden mekruhtur? Çünkü Kur'an'da bir ayet var. Yusuf Aleyhisselam'ın suresinde Rabbinin yani Efendinin yanında beni an demiştir. Kur'an'da Allah bakın Rabbinin Efendinin yanında beni an buyurmuş Bakın burada o zaman açık bir şekilde ne anladı? Kur'an diyor ki Allah kelamında diyor ki Rabbin diyor. Rab kelimesini kimi ısnat ediyor? İnsana. Değil mi? İnsanı ısnat ediyor. Ama buradaki Rab kelimesinden maksat nedir? İnsan için verilen bir efendi anlamı vardır. Rab olarak Allah Subhanahu ve teala ayrıdır. Rab olarak mesela insan, efendi anlamındaki yani efendi anlamındaki Rab ayrıdır. Mesela biz ne diyoruz? Beytur Rab diyoruz. Yani bu evin sahibi değil mi? Beytus e, mesela e, sahibi e, diyelim ki seyyara diyoruz değil mi? Rabbu seyyara arabanın Rabbi efendisi, sahibi o halde buradaki Rab kelimesi ne anlama geliyor? Efendi sahip anlamına geliyor o halde ikinci görüş mekruh derken bu delile dayanarak mekruh diyor kesin katli bir haram demiyor anladık mı? anlaşıldı mı kardeşler? evet ne anladınız? yok o cariyem derken kulum ve kölem kelimesi cariyem değil kulum ve kölem kelimelerinin hatalı olduğunu söylüyoruz cariyem değil kulum ve kölem evet ne anladık peki bu iki görüşten bir kardeş bize açıklasın evet bu konu hakkında iki görüş ortaya Birinci görüşte bu kulum kölem demek kesinlikle haram olduğunu savunma bir aralarda öne sürmüşlerdir ikinci görüşte ise beklor denilmiş Allah ayetinde diyor ki Rabb'inin yanında Rab kelimesini e anlamında dolayı, e e Evet yani sonuçta Allah Subhanahu ve Teala kullanmıştır bunu insana bir efendi anlamında vermiştir. Dolayısıyla yani bir kişiye efendi anlamında Rab kelimesini kullanmanın bir sakıncası yok. Kelamullah burada daha öncelikliydi. Ama bununla beraber mekruhtur demişti. Biz o zaman bu delil, yani bu delilin edip yükselin bir iddiası var. Rab kelimesi sadece ve sadece Allah'a kullanılır. Efendi olarak sadece ve sadece Allah'tır. Hatta ve hatta peygamberimize bile Efendi denilmez demiştir. İkinci görüşe göre o zaman edip yükselin iddiası çürütülmüştür. Çünkü Kur'an'da o zaman açık bir şekilde Allah subhanahu ve Taala Rabbinin yani Efendinin yanında beni an demiştir. Demek ki Allah Subhanahu ve Taala in dinde Rab kelimesinin kullanılması beşer için sakıncalı değildir. Ancak bu hadiste geliyor. Biz burada iki görüşün de inşallah değerlendirmesini ortaya koyduk. Biz yine de ihtimalden sakınacağız. İhtiyatan ne yapacağız kardeşlerim? Yani filan kölemdir, kulumdur demeyeceğiz. Ben filanın kölesiyim, kuluyum zaten asla demeyeceğiz. Bu tür kelimelerden sakınacağız, kendimizi muhafaza edeceğiz. Tevhide zarar verebilecek cümlelerden korunacağız kardeşler. Tamam mı? O halde. Burada, bu başlıkta da bunun üzerinde durmuş olduk. Şimdi yeni bir başlık var. Evet, evet dikkat çekilen konular. Hemen ona geçelim. Evet, Eyüp senden başlayalım. Bir, bunu köle ve kul cariyen demenin yasaplanmış oluşum. Yani buradaki cariyem kelimesi derken yani kul anlamındaki cariye anlamında kullanılırsa bu da yasaktır. Ama o anlamda kullanılmaz da hizmetçi anlamında kullanılırsa bunda bir sakınca yoktur. O halde kölen ve kul kelimelerini birine isnat etmek veya kendimizin birinin kölesi veya kulu olduğunu ifade etmemiz haramdır. Caiz değildir. Tevhidimi kain bozabilir. İkinci madde. Köler efendisine rafim diyemeyeceği gibi efendiden ona hadi Rabbinin yemeğini de diyemez. Evet yani bu tabirler asla yani yakışmaz. Allah'a layık olan bir şey bu. Allah subhanahu ve teala'ya Rabb kelimesini layık görmek gerekiyor. Yani ama lügat anlamındaki işte bu evin sahibi, bu evin veya arabanın veya filan yere sahibidir anlamında lügat anlamda bunda hiçbir sakınca yoktur. Evet. İlkine yani efendiye veziye delikanlı yardımcı Kız için hizmetçi <gülüyor> ve küçük yardımcı ifadelerini kullanması kullanmasıdır. Kullanmasıdır. Evet. Yani mesela delikanlı yardımcım, kız için hizmetçim, değil mi? Veya küçük yardımcı. Ne diyorlar başka Türkçe'de? Mesela hizmetçilere, değil mi? Yardımcı hizmetçi, uşak, uşak eleman, eleman, personel, başka çırak, işçi, eleman, işçi veya buna benzer çeşitli isimler verebiliriz ama kölem bu benim kulum bu anlamda cariyem deyip de yani kölem anlamında kullanmamız doğru olandır. Dört ikinciye de efendim sahibim <gülüyor> benim esim, öğretilmesi. Yani seyyidim efendim diye, diyebiliriz sahibim diyebiliriz bu benim işte eskiden vardı genelde sahibim seyyidim efendim yani bu efendim tabiri kullanılmasına bir sakınca yok. Beş Evet, Emü Bekir. Evet, yani bunların için biz mesela e, yasakladık veya yasaklandırıldık. Neden bize alimler bunları kullanmayın dediler? Çünkü bunlar Allah Korusun Tevhid'e zara verebilir. Son başlığımız Allah'ın adıyla isteyen kimse reddolunmaz. Allah'ın adıyla isteyen kimse reddolulmaz. Ne anladık? Yani Allah'ın adını anarak sizden bir şey isteyen kimseyi geri çevirmeyin. İşte ona geleceğiz. <gülüyor> ona geleceğiz yani. Acele etmeden geleceğiz yani. Hı? Yani şimdi dilencide olur mu olmaz mı, yalancıda olur mu olmaz mı, muhliste olur mu olmaz mı göreceğiz. Başlığımız Allah'ın adıyla isteyen kimse reddolunmaz. Şimdi bir müminin, muvahhidin kalbinde Rabbinin azameti, kibriyası, yüceliği, rububiyeti, uluhiyeti, esme ve sıfatının güzelliği eğer yerleşmişse, hakkıyla Rabbine ibadet ediyorsa ve gerçekten güç sahibiyse, o toplumda kendisinden başka da bir şeye sadece ve sadece kendisi kadirse kendisinden de Allah adına bir şey istendiği takdirde onu geri çevirmemesi gerekiyor. Anladık mı? Şart neymiş? Muhris olacak, muvahid olacak, aynı şekilde Rabbinin azametini bilmiş olacak ve bu insan şartları yerine getirmiş olacak. Maddi durumu yerinde, şartları yerinde. Ve üstelik sadece o güç yetirebiliyor. Anlatabildik mi? Sadece o toplumda ancak onun yapabileceği bir şey. Ve onun da gücü var. Biri de geliyor Allah'ın adına, Allah'ın adına, Rabbinin adına anarak ondan muhlis bir şekilde istiyor. İsteyen insan dilenci değil. Dilenci değil, yalancı değil, sahtekar değil. Yani bilinen, güvenilir, sağlam bir insan işte bu bapta bunu öğreneceğiz. Allah adıyla istenildiği takdirde bu geri çevrilmemesi gerekir. Peki bunun tevhid alakası ne? Çünkü böyle bir insan Rabbinin azametinden, yüceliğinden dolayı onun duasını, talebini geri çevirmemesi lazım. Onun isteğini, onun talebini ne yapması lazım? Rabbine olan muhabbetinden, Rabbinin hatırı için, Rabbinin azameti için, Rabbinin büyüklüğü için, Rabbinin yüceliğinden dolayı, kalbinde Rabbin olan muhabbetten, yücelikten dolayı onu geri çevirmemesi lazım. Çevirdiği takdirde tevhidi bozar mı? Azametini düşürür Rabbimin. Kıymetini düşürür Rabbimin. Rububiyetinde Rabbini hakkıyla tanımamış olur. Kibriyasını zedeler Rabbimin. Yüceliğini hakkıyla tanımamış olur. Anladınız mı? Yani bu başlık bunu ifade ediyor. Geleceğim ökeş Allah seni cennetine koysun inşallah. Şimdi bir insan dilenci olursa peki? Dilenci olduğu zaman biliyoruz ki adam dilenci bunu meslek edinmiş. Böyle bir insana vermek zorunluluğumuz yok. Ama bir öncekine alimler diyorlar ki onu geri çevirmek haramdır. Birinci görüş yani bu onu geri çevirmek haramdır. İkinci dilenci olursa mesela değil mi? Yalancı olursa mesela bir insan değil mi kardeşlerim? Bu insanı ne yaparsın? İstersen geri çevirebilirsin. İstersen de yani senin o anki konumun, durumu, şartların el verdiği müddetçe vermek istersen de verirsin. Ama buradaki şart ne? O insan yalancıysa, dilenciysa geri çevirebiliriz. Ama birinci maddede geldi ya kardeşlerim, durumun yerinde her şeye kadirsin ve karşındaki insan muhlis, muvahit bir insan. Dolayısıyla gücün yettiği halde bunu geri çevirirsen bu haramdır. Mesela bir Müslüman topluluk geldi, biz dedi ki Allah yönünde hizmet ediyoruz. Allah yönünde gayret ediyoruz. Geleceğimizin neslini kuracağız. Toprak olacağız, öleceğiz, gideceğiz. Birileri de bizim ardımızdan bu binalarda Allah'ın dinini yaşayacak. Allah'ın kitabını öğretecek. Peygamberin hadislerini öğretecek. Biz öldüğümüzde kabrimizde bunlarda necil alacağız. Senin de durumun yerinde, gücün yerinde, imkanın yerinde... ...senden başka da buna güç getiren yoktur dediğiniz zaman... ...bu adam geri çevirdiğinde bilsin ki bu babla alakalıdır. Haram bir fiil işliyordur. Cimrilik ettiği zaman, pintilik ettiği zaman Allah bunun hesabını soracaktır. Anlatabildik mi? Cihad ediyorlar mücahitler değil mi? Öyle bir Müslüman düşünün. Şartları yerinde, durumu yerinde, imkanı yerinde... ...mücahitlere Allah yolunda yardım edecek bu adam malını Allah yolunda vermiyor da haramda, kötülükte, cimrilikte pintilikte muhafaza ediyorsa Allah bunun hesabını soracak bu haram bir fiil işliyor demektir tamam mı kardeşim? ama dilencidir adam, adam kötü ahlak sahibidir, sahtekardır dolandırıcıdır, üçkağıtçıdır kalkçıdır, adamın zaten sicili bellidir toplumda bilinendir, böyle bir insana icabet etmek, talebini yerine getirmek zorunda değiliz işte bu bab bunu öğretiyor. Şimdi, şimdi tamam mı kardeşim? Canlara sürekli ahlak verir. Her gün geliyor işte Allah'a ızası için Allah'a ızası için. Sürekli bu işi mesle gelinerek geliyor. Bunlar, bunlar bab'a girmiyor. Tabi girmez. Evet şimdi hadis okuyalım inşallah. Evet. Kim okuyacak? Hadis okuyalım Sedat hocam. İlk dönem radiyallahu Resulullah, Resulullah, Resulullah şöyle dediği rivayet kurulmuştur. Allah'ın adıyla isteyene verin. Allah'ın adıyla sığındır, isteyene sığındırın. Sizi davet edene icabet edin. Size iyilik yaparı da mükafatlandırın. Onu mükafatlandıracağınız bir şey bulamazsanız, kendisini mükafatlandıracağınıza kadar getirene kadar onun için duada bulunur. Ebu Davud, Nesai-i saim rivayet edilmiş. Güzel. Başka? Başka kardeşlerden alalım. Evet, Ebu Bekir. İlk devlet ve gelme ve asma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği rivayet olunmuştur. Allah'ın adıyla isteyene Allah'ın adıyla sığınmak isteyeni sığındırın. Sizi davet edene icabet edin. Size iyilik yapanı da mükeffatlandırın. Onun mükafatlandıracağınız bir şey bulamazsanız benimkiyah kadar onun için bana yani yani sahip sahi bir senedir. Güzel son bir kez daha alalım. Veysel kardeşim. <gülüyor> Allah'ın adıyla isteyene yana Allah'ın adıyla razı olmak isteyeni Sizi rahmetle cenneye ikram Sevdik yapana da bulamazsanız kendisini mükeffatlaşıldığınızda bu arada yani bu bir evet. Ebu Davud'un ve Nesai'nin sahih olarak rivayet ettiği bu hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam açık bir şekilde Allah'ın adıyla isteyene verin diyor değil mi? Allah'ın adıyla isteyene verin. Yani nasıl istiyor bu? Allah adını hani diyorlar ya Allah rızası için verir misin diyor ya böyle bir tabiri kullanıyor. biz böyle bir insana Allah Resulü verin dediğine göre vereceğiz ama bu insan hangi insandı demin anlattı mutlaki muhlis müvahhit güvenilir bir insan geliyor bir talepte bulunuyor ve güç yetirebildiği bir insandan istiyor ve güç yetiren insan da buna kadir madden olarak yani buna kadir bunu ne yapacak Allah Resulü diyor ki buna ver diyor Allah'ın adıyla isteyene verin. Allah'ın adıyla sığınmak isteyeni sığındırın. Yani geldi himayı istedi. Birilerinden dolayı değil mi? Düşmandan dolayı. Şimdi mesela Suriyeli Müslümanlar bizlerden himayı istedi değil mi? Türkiye'ye geldiler sığındılar değil mi? O zaman onları sığındırmamız gerekmiyor mu? Beşarul Esed, şeytan, İran, Çin ve Rusya, Khamenei, Humeyni, Keferelerin tümü. Ne diyorlar? Bunlara diyor sığınma vermeyin. Bunları yurtlarınızda barındırmayın. Değil mi? Bunların din anlayışına bakın. Peygamberimizin öğrettiği din anlayışına bakın. O zaman Allah'ın adıyla sığınmak isteyeni sığındırın. Gelmiş Allah rızası için mazlum insanlar sizden yardım istiyor. Ve bu insanlar bu ülkede şu an sığındılar ve yardım ediliyorlar. Himaye altındalar. Sizi davet edene icabet edin. Yani herhangi bir yere, herhangi bir toplantıya hayra değil mi? İslam'a hizmet yolunda bir toplantı ve bir davet olduğunda ona icabet edin. Size iyilik yapanı da mükafatlandırın. Size iyilikte bulunmuşsa ona iyilikte bulunun, kötülükte bulunmayın. Değil mi? Ona bir şerde bulunmayın. Onun hayrını isteyin. Bir müminin kötülüğünü istemeyin. Ayıbını aramayın, açığını aramayın, noksanlığını aramayın. Allah sizin açınız ortaya koyar. Varsa senin ayıbın açığını Allah senin yüzüne vurur. Allah Resulü diyor ki bir müminin ayıbını örtenin Allah da ayıbını örter kıyamette. Hiç kimsenin yüzü temiz değil. Benim yüzüm kapkara, senin yüzün benden kara. Aynen böyle. Arkadaşlar bunlar önemli. Kimse kimseye yüzleşmesin. Herkes yüzleşirse eteğindekini dökense ne olur? Müminler birbirine dost olabilir mi? Tahammül edeceğim. Akide hatırı, tevhid hatırı, sünnet hatırı, din hatırı, kafirlerin düşmanlığı. Hiç bu şeytanın burnumuzun dibinde tehditlerini görmüyor muyuz? Naikler ellerinde içkilerle çıktılar meydanlara. Görmedik mi bunları? Ay yaşların torunlarıyız, Mustafa Kemal'in torunlarıyız demediler mi? Bunlar bangır bangır geliyorlar. Müminler birlik beraberlikle bunları aşmaları lazım. Fak ve dincil çekirdeğiyle aramızda bir takım fitnele fesatlarla uğraşmayalım. Allah kalplerimizin içindeki fitneleri dillerimize yansıtır. Bunlara dikkat eden Sizi iyilikte bulunanlara iyilikte bulunun. Hatta kötülükte bulunsa bile iyilikten bulunun. Anlatabildik mi kardeşler? Yani bunlar bakın hadislerde bize öğretiliyor yani. Onu mükafatlandıracağımız bir şey bulamazsanız kendisini mükafatlandıracağınıza kanaat getirene kadar onun için dua edin. İmkanın yok ona bir mükafat veremiyorsun. Bu takdirde ne yapacaksın ona? Dua edeceksin. da bulun. Hiç değilse elinden bir iyilik gelmiyorsa bir yardım gelmiyorsa dua et. Duanı yap ona. İşte mümin böyle olmalı kardeşler. Hadis sahih değil Peki bu hadisin bizim kitabı tevhidle alakası ne? Yani Rabbine iman eden bir mümin kendisinden talepten olduğu zaman kadirse güç getiriyorsa o duaya o talebe ne yapacak? İnşallah icabet edecek. Çünkü bu Allah'ın azametini bildiğinden dolayı buna icabet edecek. Güzel. Bu hadisin üzerine durduk. Şimdi geldik. Dikkat çekilen konular ve dersimizi bitirelim. Evet. Bir. Hep genelde sağdan gittik. Kardeşler biraz da soldan giden sol taraf uyuyor mu? Ne yapıyor? Kardeşler uyumayın biraz kalkın. Hayya Muzaffer Hocam. Kardeşi, Cihada de gideceğiz. Değişik Hadi. Değişik yani, Oku bakayım Muhammed. Bir Allah'ın adıyla sığınmak isteyene sığındırmak. Evet Allah'ın adıyla biri gelir de sığınırsa ona yardımcı olacağız. iki Halil İbrahim. Allah adıyla isteyene vermek. Allah adıyla geldiğinde Allah rızası için istediğinde vereceğiz değil mi? Ama değil. Sahtekarlar dolandırıcılara da aman kendimizi kaptırmayalım. Adam Allah rızası için gelir seni dolandırır gider sonra Allah muhafaza. Evet tahsin. icabet <gülüyor> Ne davetine? <gülüyor> yemek davetine. <gülüyor> Meşrubat davetine. Herhangi bir yemek zaten davet deyince kattığımıza ne gelir? Yemek. <gülüyor> Antepli olmamızın değil mi? Evet, Allah razı olsun. Evet, hayra, tevhide, yardıma, duaya, birliğe, beraberliğe, dostla, kardeşliğe, düşmana karşı davete. Oldu mu ne olur icabet ederiz. Aksi halde. Cennete davet. <gülüyor> Güzel. Asrı saadete. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Kardeşliğimizi, hukukumuzu yani. Rabbün alemin bizleri muhafaza etsin. Evet, vehbi. Evet. evet iyilik yapana karşılık vermek güzel iyilikte bulunmak Hanifi mesela biri geldi ya dedi hocam Allah rızası için bana yardımcı ol dedi yani zannediyor ki yani o işi bir tek ben yapacağım benden başka kimse bu işi yapamaz ama o da bilmiyor ki benim gücüm yok kuvvetim yok takatim yok şartlarım buna müsait değil. E ben ne yaptım ona yapamadım ama dua ettim. Allah senin yardımcın olsun dedi. Anlatabildim mi? Ama ben kendime göre zaten şartlarım müsait değil ama onun gözünde şartlarım müsait. Ama hakiki anlamda şartları müsait olsa da, hakikaten ona verecek gücüm ve kuvvetim olsa da ben bunu yapmazsam bu haram olur. Bu yasak olur. Evet Mustafa. Evet, yani birisi mesela mükafatlandırılması gerekiyor Hüseyin Hocam. Ama mükafatlandıracak şartlarımız, imkanlarımız yok. Ona ne yaparız en azından? Dua ederiz. Yani dua da ona bir iyiliktir kardeşler. Yani dua kötülük müdür? Bir kardeşine dua ediyorsun, ona iyilikte bulunuyorsun. Allah razı olsun. Burada kalalım. İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Allah'ın izniyle. Subhanekallahum ve أشهد أن لا إله إلا أنت، واستغفرك واتوب إليك.